Ne dedik? Ve mimme yushtaratu للصلاة اجtinaabun necaşeti bi an yabta'id anha almusalli ve yakhluve minha tamaman fi bedenihi ve thobihi التي التي üzerine dolu şubli yerim Kadar'ın maksusu <gülüyor> belirlemiş pisliktir. Yemna'u cinsuhu es-salati Cinsinin varlığı namazı men ediyor. Kelme-i ölü gibi, Veddemi kan gibi, Valkamri içki gibi, Valkamri içki gibi, Valkamri içki gibi, Valkamri gibi, Kale Teala, Allah-u Teala dedi ki, Vethiyabeke fetahhir, Veydiseni temizle. Kale İbn-i Şerim, i̇bn dedi ki, Agtilha bilmai, Onu suyla yıka. Ve Sallallahu Aleyhi Vesselam, Eyyub ameralesi zatı sallallahu dedi ki: "İstenzihu min el-bawli bauden sakanın fe inne hamede azab minhu kabri minhum kabir çoğu in Ve çoğundandır." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-merate kadına üretti peygamber aleyhisselam en takdisle tövbeha ebsesini kamasını ila asabeha ila asabehu damu el-hayd hayız kanı hesabettirdiği zaman ebsesini kamasını emretti ve dusadliye namaz kılmasını emretti fihi, ondan namaz kılmasını emretti. Ve emr'a emretti, bidelk na'leyni ayakkabıların sürdürmesini. fümme salate fihime suru o ikisine namaz kılmasını emretti. Ve emr'a emretti, bisabbil nali, suyun dökülmesini alel-bevli dedi, haseref'il mescidi, mescitte meydana gelen bevlin üzerine su dökülmesini emretti. Ve gayrı zâlike, minel edilleti, dâlleti, ale istinâb-il necâseti, Necaseten sakınmaya derlet eden dert dediler. فَلَا <AL> تَسِفُ Namaz sahi olmaz. مَعَوْجُودُ necaseti, Necasetin varlığı ile فِي بَدَنِ الْمُسَلِّ Namaz kılanın bedeninde اَوْ فَوْبِهِ اَوْ تَعْبِسَسِنْدَ اَوْ اِلْبُقْ اَحْلِلَتِ يُسَلِّ عَلَيْهَ Kendisi üzerinde namaz kılmış olduğu yerin lekesinde namaz kılanın elbisesinde bedeninde necaset varlığı ile namaz sahih olmaz. Evet. Şimdi normalde biz okuduğumuz bab ne? Namazın şartları. Yani namazın olmazsa olmazları. Öyle değil mi? Namazın dışından olup da namazın olmazsa olan maddeleri. Bugün göreceğimiz olan necasetlerden iştinap etmek. Şimdi biz demiştik ki temizlik iki kısımdır. Öyle değil mi? Bir hissi temizlik vardır. Bir de manevi temizlik vardır. Demiştik manevi temizlik nedir? Manevi temizlik abdesttir. Öyle mi? Aslında temel olaraktan <gülüyor> namazın şartı abdesttir. Öyle mi? O da nedir? O da hissi temizlik değildir, manevi temizliktir. Al Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Allah azze ve Celle ayette diyordu ki Yapılaznamanı. İsa qumtum ila istilatı, ve ila zaman, abdest alın diye. Allah Azze ve Celle emrediyor. Resulullah ne diyordu diye? vesselam sallatu vassalam. İsa ahp dese layak belülallah usallatı ahadi hatta yataballah. Sizden biri abdesti bozulduğu zaman, tekrardan abdest almayıncaya kadar Allah Azze ve Celle onun namazını kabul etmez. Tamam. Bilimiz ney? Manevi temizlik o da nedir? O da şeydir, abdesttir. <gülüyor> abdest hissi bir temizlik değildir. Öyle değil mi? Her ne kadar zahiren hissi gibi görünse de lakin aslında abdest nedir? Aslında abdest manevi bir temizliktir. Niye? Çünkü mesela diyelim ki bir adam abdest alsa, örneğin e, vücudunda necaset olsa, yine bu necis kabul ediliyor. Öyle mi? Demek ki abdestle bunun arasında ne yoktur? Abdestle bunun arasında... Yani mesela benim elbisemde necaset var. Ben gittim abdest aldım, ben temizlenmiş olmuyorum. Ve bu benim sadece neyimdir? Bu benim manevi temizliğimdir. Yani bunun pislikle, temizlikle alakası yok. Mesela ben diyelim abdest aldım, sonra gittim elimi kirlettim mesela. Bir şeyler yaptım, elim yüzüm kirlendi. Benim abdestim bozuluyor mu? Bozulmuyor. Benim abdestim nedir? Bakidir. Bir de ne var dedik? Bir de dedi ki şey var, hissi temizlik var. Bu da nedir? Namaz için şart olan üç kısımdır. Bir, insanın bedeninin temiz olması. İki, İnsanın elbisesinin temiz olması. Üç, insanın namaz kıldığı mıntıkanın temiz olmasıdır. Öyle mi? Üçü bunlar nedir? Şeye girer, hisi temizliğe girer. Ama elbisenin temiz olmasına gelince Allah ayet-i diyor ki وَفِيَّابَكَ فَطَاهِرْ Ama elbiseni temizle. Şeyh burada delil olarak neyi getirdi? İbn-i yani elbiseni su ile yıka. Yoksa bu ayet-i kerimede on e yakın farklı görüş var. Öyle değil mi? On birden fazla şekilde bu ayet-i kerime tefsir edilmiş. Çoğu alim de bunu yani ahlakını temizle. İşte kendini şirkten ondan sonra ahlaksız olan, mekke toplumunda var olan şeylerden e, temizle manasında kullanıldığını söylemiş ama bu manaya da delalet ettiğini söylemişler. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeylerinde, ayakkabılarında e, şey gördüğü zaman Necaset olduğu zaman Cibril kendisine hatırlatmıştır. Namazın ortasında olmasına rağmen ayakkabılarını çıkarmıştır, kenara koymuştur. Fiiliyle böyle yaptığı gibi bir de Müslümanlara sözlü olarak emretmiştir. Ne demiştir Peygamber Aleyhissalatu vesselam? İzaraa. Ahadukum feen alayhi azan felyemsahu Sizden biri ayakların ayakkabılarında necaset gördüğü zaman onu ne yapsın, onu toprağa sürsün demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedenin temiz olmasına gelince Yani insanın bedenini necaşetten temizlenmesine gelince Mesela demiştik Hazreti Ali işte Resulullah'a sormaya utanıp da Bir başkası aracılığıyla mezin hükmünü sorduğunda Ondan abdest alması gerektiğini Ve isabet ettiği yerlerin de Yıkanması gerektiğini Bedende isabet ettiği yerlerin de Hatta zekerin ve zekerin alt kısımlarının Mezi isabet ettiğinden ötürü yıkanması gerektiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı? Söylemişti. Mekanın temiz olmasına e, gelince aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Aleyhissalatü vesselam e, bir Arabi gelip mescide işediği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ona saldırmak isteyen sahabeyi bundan men etmiştir. Daha sonra bir kova su isteyip bir kova suyu ne yapmıştır? Bir kova suyu getirip onun üzerine dökmüştür. Veyahut da işte mescide tükürmekten, mescide Mescidi pisletmekten namaz kılınan mıntıkayı Resulullah aleyhissalatü vesselam nehyetmiştir. Biz de ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki bunlar yani elbisenin, bedenin ve namaz kılınan mekanın temiz olması namazın nelerindendir? Namazın şartlarındandır. Ve umumen bunlarda var olan bir necaset de namazın batıl olmasını gerektirir. Bu umumi hüküm. Şimdi bunun istisnalarına geleceğiz yani ne zaman bu istisna olur diye. Lakin umumi olarak bilmemiz gereken nedir? bunların olduğu yerde, bunların olduğu zamanda namaz nedir? Namaz batıldır. Evet. Ve men ra'a e alayhi necaseten ba'de salati, namaz kıldıktan sonra üzerinde necaset görülse, ve la yedri meta hadseta, ne zaman meydana geldiğini de bilmez ise fe salatu sahihatan, onun namazı sahihtir. Ve eğer aynı şekilde la'ime biha el necaseti biliyor ise, قبل الصلاة namazdan önce lakin nesya en muzilaha. Eğer izaleti 160 ise salatı sahih'tü. Al-Kavl'ul Racih'i, racih olan görüşe göre onun namazı yine sayıdır. Ve in alime bil necaseti Er necaseti bilir ise, esna-i et salati namaz esnasından necaseti bilir ise, wa emkenahu izalatuha, onu izale etmeye de güç getirirse, min gayri hamin kethirin, çok uğraşmadan onu izale edebilir ise ki hal ki hal enne ali min gairi amelin kefi. Ha. Tamam. Cehal'un na'li ayakkabıları <gülüyor> çıkarmak gibi ve amameti sarı çıkarmak gibi ve nahbihime ve ikisinin benzeri gibi izalehuma bu ikisini izale eder <gülüyor> ve bena ve daha sonra bir iş yapar. Bu bina eder. Ne demek bina eder? Yani namaza kaldığı yerden devam eder. Tamam? O indam temekken er güc yetiremezse onu izahetmeye batıl namaz batıl olur. Şimdi normalde burada üç tane farklı şey yaptı. Üç tane farklı e, madde zikretti Şeyh. Dedi ki bir kişi namaz kıldı, namazı bitirdi birinci suret. Bir baktı ki üzerinde necaset var. Öyle mi? Kişi namazını kıldı, namazını bitirdi. Bir baktı üzerinde necaset var veya bir baktı necasetin üzerine namaz kılmış. Mesela yani namaz kıldığı mekan necis olan bir mekan. Bu birinci şekil. Şimdi bu adam ne yapacak? Şimdi normalde bu adam ne yapacakla ilgili alimlerin arasında ne var? Alimlerin arasında ihtilaf var. Nedir? Bir grup alim demişler ki bu adamın kılmış olduğu namaz sahihtir. Bunun üzerine de bir şey yoktur. Bunun üzerine de bir beis yoktur. Şeyhin tercih etmiş olduğu görüş de bu. İmam Ahmed'in mezhebinde de zaten kabul görmüş olan görüş bu görüş. Yani İmam Ahmed'in kabul etmiş olduğu görüş de bu görüş. Ne dedi? فَسَلَاتُهُ سَح۪يحَةٌ Onun namazı nedir? Onun namazı sahihtir dedi. İkinci görüş ise nedir? Mutlaka iade edecek o namaz. Yani ne zaman olursa olsun, istersen iki gün sonra fark etti istersen üç gün sonra fark ettiği, istersen iki vakit sonra fark etti fark etmez. O namazı ne yapacaktır? O namazı iade edecektir diye. Hatta mesela bazı bazıları şöyle bir fıkıh kitaplarında, şöyle bir iftiratta bulunmuşlar. İftirattan kalsın mı? Zaten faraza bir şey. Mesela diyelim ki bir adam bugün akşam kalktı, bugün akşam baktı, elbisesinde necaset var. Tamam Bu necaseti ne zaman geldi bu necaset bilmiyor. Elbiseyi giydiği tarihi baz alacak, o tarihten bu yana bütün namazları iade edecek. Tamam? Çünkü ilk giydiği andan da necaset olmuş olabilir, yeni de olmuş olabilir diye hepsini tek tek tek tek ne yapacak? iade edecek. Şimdi biz demiştik ki, biz sünnete baktığımız zaman rükünleri veya şartları eksik kılınmış olan namazın iadesi nasıldır diye hatırlıyor musun? Demiştik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bir kaide öğretmiştir. O da nedir? Biliyorsunuz yedi tane hadis imamının birden takiric ettiği namazını kötü kılan adam, Musi'i salatahu denen adam değil mi? Adam geliyor, namazını kılıyor mescitte. Peygamber Vesselam ona ne diyor? اِرْجِعْ فَصَلِّي اِرْجِعْ فَصَلِّي فَاِنَّكَ لَمْتُصَلِّي Dön namazını kıl, muhakkak ki sen namaz kılmadın diyor Peygamber Onun namazını kabul etmiyor. Adam gidiyor bir daha kılıyor, bir daha geliyor tekrar. Bir daha bir daha en son adam diyor ki seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona neyi öğretiyor? Namaza başladığın zaman tekbir getir. Kıbleye yönel, Fatiha'yı oku, Ruku'ya git, Ruku'da Tuma'nin et, ta ki bütün kemiklerin yerine oturuncaya kadar. Sonra Ruku'dan kalk, ta ki bütün kemiklerin tekrardan düzelinceye kadar. Sonra secdeye git, orada bekle, ta ki kemiklerin secdede oturanan kadar. Ha. Bu adam demek ki ne yapmış? Namazın rükünlerini ihlal etmiş. O da nedir? Tuma'nin yapmamış yani, hiç durmamış böyle. Tam doğrulacak kadar. durmadan kalkmış inmiş, kalkmış inmiş, kalkmış inmiş. Bu şekilde. Peygamber ona şöyle demiyor değil mi? Sen ne zamandan beri bu şekilde namaz kılıyorsun? Adam diyor ki seni hak ile gönderene yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. O zaman bu adam Müslüman olduğu günden bu yana namazını bu şekilde kılıyor. Öyle mi? Git Müslüman olduğun günden bu yana kıldığın bütün namazları tekrardan iade et. Çünkü sen namaz kılmadın demiyor Peygamber ona sadece içinde olduğu vaktin namazını tekrar ettiriyor. Öyle mi? Hakkıca demiştik, ki ammar. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam onu bir ihtiyaç için gönderdiği zaman yolda cünüp olmuştu. Değil mi? Cünüp olunca da nasıl temim etmesi gerektiğini bilmedi, bilmiyordu. Ne yapmıştı? Şeyde yuvarlanmıştı. çıkmıştı bir toprak tepesinin üzerine oradan aşağı doğru yuvarlanmıştı. Bütün bedenine toprak değdiği zaman temim almış olacağını zannederekten. Bunu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam zikrettiğinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona o şekilde kılmış olduğu namazlarını yapmamıştı. İade ettirmemişti. Biz ne demiştik? O zaman demiştik buradan şu çıkar. Rukunlarında veya şartlarında yanlışlık yapılan bir namaz eğer vaktin içindeyken fark edilirse o namazın tekrardan ne yapılması lazımdır? Kılınması lazımdır. Lakin eğer o namaz vakit çıktıktan sonra fark edilmişse o yanlış o zaman nedir ve insan da bunu bilmiyorsa, zaten adam mesela kasıtlı üzerinde necaset var, ben üzerimde necaset var da öyle namaz kılacağım derse zaten bunun namazı batıldır bir de bu günahkardır ayrıyeten. Yani bu şekil bir e, yanlış ya kasten bunu yaptığını Zaten bunu yapmışsa ya görmemiştir veyahut da nedir bilmemiştir vesaire. Onun için vaktin içindeki olanlar demiştik iade edilecek. Vaktin dışında olanlar e, ne olacak? Vaktin dışında olanlar iade edilmez. Bu nedir? Bu bütün meseleler için aynıdır. Yani adam diyelim geldi işte ben abdestsiz namaz kıldım. İşte ben sonra hatırladım abdestimin olmadığını. İşte ben namaz kılarken bir secde yapmamışım. Sonradan aklıma geldi. Mesela ben işte namaz kılarken fatiha okumamışım. Sonradan aklıma geldi. Mesela hepsi nedir? Hepsi bunun için bu kaide için geçerlidir. Tamam Hatta bu kaide üzerinde icma edilmiş bir kaide değil. Ha daha yeni ihtilafı ne yaptık? Daha yeni ihtilafı zikrettik. Bu sadece sünnete baktığımız zaman sahih sünnetten hangisini iade edilip hangisinin iade edilmeyeceğine dair elde edebileceğimiz bir kaydedir. Tamam mı? Bu birinci suret. Yani adam namazını kındı sonra bir baktı üzerinde necaset var haber yok. İki bizim üzerimizde diyelim necaset var. Öyle mi? Biz biliyoruz. Bu pantolonu değiştirmemiz lazım. Mesela ee, lakin ne oldu? Lakin diyelim ki unuttuk Namaz kıldık, sonra hatırladık. Ama bak burada cahlet yok, burada ne var? Burada unutkanlık var. Öyle mi? Burada cahlet söz konusu değil. Burada ne var? Burada unutkanlık söz konusu. Peki burada ne yapacağız? Burada Şeyh demiş ki, racih olan görüşe göre bunun namazla şeydir, namazla sahihtir. E zaten normalde düşündüğümüz zaman şöyle bir şey var. Bilmeyeninki eğer şeyse, e, bilmeyeninki sahişse. Bununki de sahihtir. Niye? Çünkü nisyan da semavi bir engeldir, öyle mi? Oysa bilmemek mesela duruma göre değişebilir. Ama nisyan yani unutkanlık bu tamamen semavidir. Peygamber aleyhisselatü vesselam şey içinde diyor ya, namaz nedir onu unutup hiç kılmayan için mesela veya da uyuyan, hatırladığı anda veya uyandığı anda onu ne yapsın, onu kılsın diyor. Normalde bunun için de aynısı geçerlidir. Eğer insan unutmuşsa, vaktin içinde bunu fark ederse, tekrardan bu namazı ne yapması lazım, iade etmesi lazım. Çünkü namazın şartlarından birini ihlal etmiştir. Şartta neydi? Mael yalzemu min ademihi adab. Yani kendisi olmadığı zaman o olay da o olayın da olmadı. Neyin şartıysa artık onun da olmadığı şeydir. Onu batıl kılan şeydir. Lakin vakit çıkmışsa bunun telafisi neyle olur? Tövbe olur. Öyle mi? Allah'ım sen beni affet. Ben bunu unutmuşum ve ben bunu bilmiyordum vesaire diyerekten bununki bu şekilde olur. 3. suret ne? Namazın içinde diyelim. Necaseti fark etti. Yani adam namaz kılarken bir gözüne çarptı ki elbisesinin üzerinde ne var? Elbisesinin üzerinde mesela necaset var. Bu adam ne yapacak? Bu adam normalde ne dedik? Peygamber vesselam namazdayken ayakkabılarını çıkarıp kenara koydu. Ashabı da ayakkabılarını çıkarıp kenara koydu. Namazdan sonra dedik ki siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız? Dediler senin çıkardığını görünce biz de çıkardık. O da dedi ki hayır. Cibril bana ayakkabılarımda necaset olduğunu haber verdi. Ben ondan dolayı ayakkabılarımı çıkardım, kenara koydum. Bu hadise ne çıkar? Şu çıkar. Eğer biz namazın içindeyken bir necaseti üzerimizde fark edersek ve onu izale etmeye de imkan bulursak onu izale edeceğiz. Öyle mi? Mesela şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Örnek şimdi bunun şekilleri değişir. Diyelim ki ayakkabıyla namaz kılıyorum ben. Necaset benim ayakkabımda. Ben bunu fark ettim, tam hadise uydum çıkardım. Lakin farz edelim necaset benim pantolonumda, öyle mi? Ben bunu çıkarsam ne olacak? Avret mahalle açığa çıkacak bu defa, öyle mi? Avret mahalle açığa çıktığı zaman başka bir şartı ihlal edeceğim bu defa. Oysa ben elbise olmadığından dolayı veyahut da vesaire vesaire vakit olmadığından dolayı değil, ben zaten e, namazı bitirip yeni bir pantolon giyip veya yeni bir elbise giyip onunla namaz kılabilirim. Eğer İkinci bir ihlala sebebiyet verecekse, bu necaseti izale etmek, efdal olan namazı bırakıp onu komple halledip namaza tekrardan ne yapmaktır? Namaza dönmektir. Yok eğer ayakkabı gibi, mont gibi veyahut da pantolon vardır. Pantolonu adam çıkardığı zaman altında yine bir şey vardır. Yani mesela pijama vardır veyahut eşofman vardır veya başka bir şey vardır. Avret yerini açığa çıkarmayacak haşama vardır mesela vesaire. Bununla da kişi namazına devam edebilir. Ama eğer yok, onu izale etmek ikinci bir şartın ihlaline sebebiyet verecekse o zaman namazı bırakmak nedir? Namazı bırakmak, efdal olandır, tamam Peki şöyle düşünsek, diyelim ki adam bir tane pantolonu var sadece, vakitle çıkmak üzere, öyle mi? Adam yani bıraksa onu yıkama, yıkamaya su da yok, örneğin su da yok diyelim. Ne yapacak bu adam? Nasıl? Hah. Nasıl setri avrete, se, avretini setri bir şey bulamadığı zaman neye gücü yetiyorsa onu yapacaksa? Aynen öyle. Peki şöyle bir soru sorsak. Mesela desek ki adam üzerinde elbise var. Öyle mi? Bir tane elbise var. Elbise necis. Adam elbiseyi çıkarsa çıplak namaz kılması lazım. Setri avreti ihlal edecek. Adam elbiseyi giyse necasetle namaz kılacak. Öyle mi? Bu da bir şartı ihlal edecek. Hangisini yapması daha evladır? Bu tip yerlerde neye bakılır? Maslahata ve mefselete bakılır. İki şeyin eşit olduğu, yani ikisi de eşit. Sonuçta ikisi de şartın ihlali söz konusu, öyle mi? Neye bakılır? Maslahata ve mefselete bakılır. Normalde maslahat hangisinde? Maslahat haya yönünde, öyle mi? Haya, setri avret, Allah'a karşı ta'zim vesaire vesaire. Yani necis e, bir elbiseyle kılacağı namaz çıplak bir şekilde kılacağı namazdan daha huşulu iad şey yapılabilir ifa edilebilir. Ondan dolayı bunun maslahatı daha racih olduğundan ötürü ne yapılır? Elbiseyle, ile necis olan elbiseyle namaz kılınır. Tamam? Evet. Falatisihu's salatu fil meqbereti kabillerden namaz kılmak sahih değildir. Gayrısalat cenazeti cenaze namazının dışında bir sallallahu aleyhi ve dolayı. El ardhu kulluha Yer isen hepsi mesciddir. İllenmak varat al hamama sadece kabirler ve hamamlar müstesna. Rabahu hamsetu illa nesai ve temizin. وقال صلى الله peygamber aleyhissalam dedi ki la tusallu ila al kabirlere doğru namaz kılmayın ve la tahlisu alayha üzerinde oturmayın. Bunu Buhari cemaati ile. Ve قال peygamber dedi ki ela fala ela dikad fela tetekhuzul kubura masada qabilerin risi edilmemeye dikkat ediyor velesel ille fi'n nehi nehideki illet değildir hani salat fi'l maqabili au 'indaha qabilerin ga'tayi qabilerin yanındaki namazın nehilermesindeki illet değildir haşeten necaseti necaseten korkmak değildir va inne ancak ve ancak hilaf ya haşetu ta'zimuha hiç kıştıta azim Onu ta'zim etmekten çok mafte ve itirazı ha. Öte yandan ve onu tut etmek çok mafte. Falaylatu ile sır dizeri ate sır An ibadetin. Cenaze namazı istisna oluyor. Fezuzuf fe'aluhâ fil mezberati kabrlerde kılmak caizdir. Li fe'ati nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhisselam filinden dolayı ve dalika yuhâ ve dalika yuhassüsün neyye bu nehi tahsis ediyor. Ve kullu mâ dakhala fi ism el mezberati, fi ism el mezberati kabr ismine dahil olan her şey min mahalli kuburi kabrın etrafında olan la yusalle fihi ondan orda namaz kılınmaz yannenneye çünkü neyi yeşmiyorum. Makbaraten kabirleri kapsıyor ve finaaha الذي حولها. Etrafında olan boş alanları kapsıyor. Evet. Şimdi normalde yeni bir şeye geldik. Ee, yeni bir konuya geldik. Aslında bu konunun yeri burası değil normalde. Yani çünkü farklı farklı şeyler de var e, bunun içerisinde. Lakin e, bazı fıkıh kitaplarında daha önce ne demiştik ya mesela bazı konular her konu aynı fıkıh kitabında aynı babın altında bulunmaz öyle değil mi? Çünkü her mezhebin veyahut da fıkıhta her musannif olanın kendine göre bir usulü vardır. Yani kendi mezhebinin veyahut da kendi yetiştiği ekolün sıralamasına göre genelde girilir. Bazısı bir konuyu bir yerde zikreder, bazısı bir konuyu başka bir yerde. Zikreder. Onun için mesela diyelim ki biz bu konuyu araştıracağız yarın bir gün. Her yerde bu konuyu aynı kitap bu, bu bapta bulacağız diye bir kaide yok değil mi? Yani hangi o kitapta nerede zikredilmişse ona göre. Şimdi normalde nerelerde namaz kılınmaz. Öyle mi? Nerelerde namaz kılınmaz. Bu şeyin e, konumuzun başlığı bu. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki Otiitu khamsan lem yu'tehanna ahadun qableh bana 5 şey verildi benden önce hiç kimseye bu 5 şey verilmemiştir onlardan bir tanesi deydi ve cu'ilet li'l ard mesciden ve tahura yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı fe ayyuma raculin adrakathu's salatu falyusalli kime nereden namazı idrak ederse orda namazını kılsın diyordu peygamber aleyhissalatu vesselam biz demiştik bu hadislerden ne anlaşılır Namaz kılmak için illa cami veya da mescit olmasına gerek yok. Sokakta, toprakta, çimenlikte, ormanda, kaldırımda her yerde insan ne yapabilir. Aynı bir necaset görmediği müddetçe her yerde insan namazını kılabilir. Neden? Çünkü bütün yeryüzü ümmete mescit kılınmış ve bu bir fazilettir. Yani diğer ümmetlere verilmeyen bu ümmete tanınmış olan nedir? Bu ümmete tanınmış olan bir fazilettir. Lakin hadisleri incelediğimiz zaman bazı hadisler vardır. Bu hadisler bu umumiyetten bazı yerlerin taksis edildiğini gösterir. Yani bu umumi bir şeydir. Her yerde namaz kılın. Nerede namazsa gelirse. Lakin Resulullah ve Vesselam bazı yerleri nas kılaraktan buralarda namaz olmayacağını söylemiştir. Öyle mi? Bunlardan biri de nedir? El ardu kulluha mescidun illa el ve Yeryüzü hepsi mescittir. Hamamlar ve kabirler nedir? Müstesna yani kabirlerden kasıt mezarlık. Bugün bizim mezarlık dediğimiz kabirlerin bulunduğu yer. Veya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Lan Allahu lil yehuda ve'n nasara ittahadu kubura anbiayhimu'l Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Bir rivayette katal Allahu lil yehuda ve'n Allah Yahudi ve Hristiyanları helak etsin, onları öldürsün. Onlar peygamberlerinin mescidlerini ne yaptılar? E, peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Yani oradan namaz kıldılar diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, sizden önce, vefat etmeden hemen önce, sizden önceki milletler e, diyor, peygamberleri öldüğü zaman onların kabirlerinin üzerine mescit edinlerdi. Ben sizi bundan ediyorum Sakın kabirlerini yapmayı yapmayın? Mescit edinmeyin. Buradan ne çıkar? İki şey çıkar. Bir, Abi hadisere peygamberimiz ne diyor? "La tusallu ila al-qubur ve la alayha." Kabirlere yönelik namaz kılmayınız ve onların üzerine oturmayınız. Bir, Kabrin üzerine mescide edilmek haramdır, lanetlenmiştir. En büyük günahlardandır. Öyle mi? Çünkü bir şeyden nehi gelmesi onun günah olduğunu, şedid lafızlarla ona karşı tehditte bulunulması onun büyük günahlardan olduğunu gösterir. Öyle mi? Bir Mescitlerin kabrinin üzerinden mescide demek haramlanmış, yasaklanmıştır. İki, Kabirlerin olduğu mıntıkadan namaz kılmak yasaklanmıştır. 3. Kabirlere yönelik namaz kılmak yasaklanmıştır. Öyle mi? Kabir kıblenin önüne koyup ona yönelik namaz kılmak ne yapılmıştır? Ona yönelik namaz kılmak yasaklanmıştır. Şimdi burada bizi ilgilendiren birinci mevzu kabirlerin bulunduğu yerden namaz kılmak. Şimdi burada peygamberimiz ne dedi? İlle'l mekbara ve'l hamam. Yani her yer mescittir, kabirler ve hamam <gülüyor> müstesna. Lakin, sahih hadiste hani bir tane siyah bir kadın vardı mescidi süpüren, öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam, kadın geceleyin ölüyor, sahabe kadını gömüyor. Peygamberimiz sabah kadını göremeyince soruyor, nerede bu kadın diyor? Diyorlar ki ya Resulallah öldü, seni rahatsız etmek istemedik aleyhissalatü vesselam, götürdük gömdük. Peygamberimiz diyor dullûni ala kabriha, bana onun diyor kabrini gösterin diyor gidiyor kabrinin üzerinde namaz kılıyor, öyle mi? Yine sahih bir hadiste, i̇bn Abbas diyor, bir adam aynı bu şekilde vefat etmişti, Resulullah'a söylenmeden gömüldü, sabah oraya geldi, bizi de arkasına saf yaptı, Kabir, adamın kabrinin üzerinde, Dört tane tekbir getirdi ve onun üzerinde namaz kıldı, biz de ona uyduk diyor, öyle mi? Bu da ikinci bir şey, bu da ikinci bir rivayet. Yani bir, Peygamberimiz kabirlerde namaz kılınmasını yasaklıyor, İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki tane sahih rivayette, Bukhari ve Müslim'de cenaze namazını ne yapıyor? Cenaze namazını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin içerisinde kılıyor. Hatta kabrin yanında kılıyor, kabrin başında kılıyor. Şimdi birinci meseleye gelince, umumen kabirlerde namaz kılınır mı? cumhur ulema kabirlerde namaz kılınmayacağını söylemişler. Lakin bunun illetinin necaset olduğunu söylemişler. Bak buraya çok dikkat edin. Bunun illetinin necaset olduğunu söylemişler. Yani kabirlerde namaz kılınmaz bu hadislerden ötürü. Mezarlıklarda namaz kılınmaz. Lakin bunun illeti nedir? Necasettir. Bu ne demek? Orada temiz bir yer bulunursa veya oraya seccade gibi bir örtü serer, namaz kılarsa o zaman bunun namazı ne olmuş olur? Sayık olmuş olur. Neden? Çünkü illet necasettir. Necasetin olmadığı kesin emin olunursa o zaman ne olur? O zaman illet ortadan kalkar. Neye dönüşür? Mevzu yine temizliğe dönüşür. Bazı alimler de İmam Ahmet gibi demişler ki Hanbeli mezhebinden sonradan gelenlerin zaten ulemasının hemen hemen hepsi illetin necaset olmadığını, illetin şirke giden yolları kapatmak olduğunu söylemişler. İllet necaset değildir. İllet, şirke giden yolları kapatmaktır. Niye? Peygamberimizin mescidi zaten müşriklerin mezarlarının üzerine kurulmuştur. Öyle mi? Şayet illet necaset olmuş olsaydı, tek illet necaset olmuş olsaydı bu böyle? Olmazdı. Öyleyse burada ne vardır? Burada başka bir illet vardır. O da nedir? Nasıl ki bizden önceki milletler veyahut da hasseten mekkeli müşrikler, kendi salihlerinin ve büyüklerinin kabirlerinden ve resimlerinden ötürü şirke düştülerse, bu ümmetin de böyle bir tehlikesi söz konusudur. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıştır. Bu görüşe göre seccadede sersin. Temiz bir yerde bulsan, ne değildir? Temiz bir yerde bulsan, orada şey yapamazsın. Orada namaz kılamazsın. Niye? Çünkü illet necaset değildir. İllet nedir? İllet, kabillerin tazim edilmesi, insanların bununla şirke gitmesidir. Burası anlaşıldı mı? Yani belirlenen illetin farklı olması, hükümleri de otomatikler ne yapıyor? hükümleri de beraberinde değiştiriyor şimdi ikinci mesele ise dedik peygamberimiz kabirlerde namaz kılınmayacağını söylemesiyle beraber kendisi kabirlerde ne yapmıştır kendisi kabirde namaz kılmıştır cenazenin üzerine namaz kılmıştır öyle mi şimdi bu iki tane hadisin zahiri ne olmuş oldu çelişmiş oldu zahiren tabi bu iki hadis çelişmiş oldu Bunlara ne yapabiliriz bunları cem edebiliriz öyle mi Nasıl cem edeceğiz peki bu ikisinin arasını? Şöyle diyebilir miyiz? Buradaki nehi haramlık ifade eden bir nehi değildir. Sadece yapılmazsa daha iyi olabilir ifade eden bir nehidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaparaktan bunun böyle olduğunu göstermiştir. Yani nehi etmiştir ama kendisi yaparak yani bak bu nehi haram değildir. Çünkü biz ne diyorduk? Her nehi, nehi mutlak nehi normalde haramlığı gerektirmekle beraber her nehi haramlığı gerektirmez. Bazen çünkü neyin mertebeleri var, öyle değil mi? Haram olan neyi var, bekruh olan neyi var, irşad olan neyi var, öyle mi? Öyle. Yani mesela bazen bunu yapma dersin, ne yapmasan senin için daha iyi olur, sana faydası vardır. Bazen yapma dersin, burada kastın nedir? Apaçık belli olur. Bu ikisini birbirinden ayıran şey nedir peki? Yan kalinelerdir, öyle mi? Mutlak neyi tahrimi gerektirir. Ama bunun yanında yan bir karine bulunursa, mesela Resulullah'ın bir o fiili yapması gibi nehyetliğini ne yapılabilir? Denilebilir ki buradaki nehi haramlığı gerektirmeyen irşat nehi olabilir. Hani bunu yapmayın olabilir. Başka ne olabilir? Cenaze namazı bundan taksis edilmiştir. Öyle mi? Sürekli olmadığından dolayı. Hangi cenaze? O da kişinin sahibinin üzerine kılamadığı cenaze namazı. Mesela biri vefat etmiştir. Onun cenaze namazı kılınmıştır. Kişi o cenaze namazına yetişmemiştir. Gidip onun kabrinde onun üzerine ne yapabilir? Cenaze namazını kılabilir. Ancak buna şey olabilir. buna hamledilebilir. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise bu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a has'tı da denilebilir. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam onların kabirleri karanlıktır benim duamla onların kabirleri aydınlanır diyor. Yani benim onlara dua etmem, onlara namaz kılmamla onların kabirleri aydınlanır. Bu üç şekilde ne yapabiliriz? Üç şekilde yorumlayabiliriz. Onun için ama nedir? Buradaki birinci nehi ve bu konudaki lanet olması, bu konuda farklı şeylerin e, çok ağır lafızların olması en güzeli cenaze buradaki nehin tahrim olduğu, haram olduğu yönünde bu cenaze namazını da sadece cenazenin yapılabileceği ve yahutta bunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a has olduğu görüşü yani bu ikisinden bir tanesi nedir? En eftal olanı budur. Çünkü zaten gerçekten de yani bu nehi düşündüğümüz zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan sonraki dönemi şöyle bir düşünelim. İnsanların tekrardan şirke düşmesinin nedenlerinden bir tanesi yine ne olmuştur? Yine kabirler olmuştur. Öyle mi? Kabirler, türbeler vesaire işte yatlar, şeyler, yatırlar ve bunlar ne olmuştur? Bunlar insanların tekrardan şirke düşmesinin sebebi olmuştur. Demek ki bu illet gerçek bir illettir ve vakada da mevcut olan bir illettir. Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? 2. Kabirlere yönelik namaz kılmak. Yani kabri önüne alıp öyle mi? Kabrin içinde değil. Mesela diyelim ki ben kabrin dışında namaz kılıyorum ama kabri kıblemin önüne aldım. Bu namazda nedir? Bu namaz da batıldır. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam tusallu لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْرِسُوا عَلَيْهِ Kabirlerinin üzerinde ne yapmayın? Kabirlere yönelik, yani kabirlere doğru namaz kılmayınız diye. Şimdi yeni bir mesele var burada. Kabrin üzerine mescid edinmek. Bak kabirlerden namaz kılmak ayrı bir mesele. Bir de kabri mescid edinmek. Hani mesela Türkiye'de çok denk gelmişsinizdir. Kabir vardır. Kabrin etrafına duvar yapılmıştır ve oranın içinde namaz kılınır. Öyle mi? Türbeler. İşte yatırlar vesaire ortada bir kabir vardır. Sonra o kabirin etrafına bir duvar yapılmıştır. İnsanlar teberrük olsun diye giderler. Orada ne yaparlar? Oranın içinde o kabrin yanında başında namaz kılarlar. Şimdi o meseleyi anlatacağız. Evet. Kabrin üzerinden mesih Nesilin bina edilmeyeceği konusunda imamlar ittifak etti. Bu ennehu laycuzu defnü metin filnesinin, mescide ürünün defederinlesinin, caiz olmadığı konusunda ittifak edilir. İmkânın nesilu kabril kabri er kabirden önce mesil var ise bu yere değiştirilir. İme bi tasviye ya kabrin düzeltilmesiyle, nesile işitlen nesile, ou er yeni ise onun kazıp çıkarılmasıyla. Ve imken el mescid bunya ba'd el kabr ermes sonra bina edilmiş ise fe imma en yuzal el mescid izale edilir ve imma en tuzal suret el kabr ve sureti izal edilir fe el mescid elledi ale kabr olan mescid da yusalle fihi ondan namaz kılınmaz farz ve nafl La yusallan fihi ondan masqul mas, farz dun, vla naflun, farz veya naflina masqul mas, peynahum maniun amhu, ondan ne yedin, ne yedirmiştir. Evet. Şimdi mesela e, biz konunun başına dedik iki tane hadis söyledik. Dedik ki Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, Allah Yahudi ve Hristiyanları helak etsin, öldürsün. Onlar Peygamberlerinin, Kabirlerinin üzerine mezhede edilirlerdi. Öyle mi? İttihatu qubura enbiyaihim mesajdi peygamberlerinin, kabirlerinin üzerinde meşredilirlerdi. Bu ne demek? Bunun sureti, mesela özellikle bu tasavvufun veya tasavvuf kültürünün yaygın olduğu memleketlerde maalesef bu çok yaygın. Yani türbelerin etrafının çevrilip içerisinde ne yapılması? İçerisinde namaz kılınması. Şimdi, bu konudaki tafsilat şöyle. Eğer bir yerde kabir varsa, öyle mi? ve bu kabrin üzerine mescit edinilmişse bu namaz burada namaz batıldır. İster farz, ister nafile, ister vesaire, ister vesaire. Bu ne bu namaz nedir? Bu namazından batıldır. Çünkü şeriat bunu bizzat nehyetmiştir. Öyle mi? Bu şekilde mescit edilmesini bizzat ne yapmıştır? Bizzat nehyetmiştir. Lakin diyelim önce cami kurulmuş. Mescit var. Daha sonra adamın biri ölmüş. Tutmuşlar, o adamı getirmişler, o caminin içerisine defnetmişler. Bak iki suret birbirinden farklı, öyle mi? Birinci surette mescid kabrin üzerine bina edildi, öyle mi? İkinci surette kabir mescidinin içerisine bina edildi. Bu böyle olan bir durumda ne yapacağız? Böyle olan bir durumda eğer kabir bizim önümüzde ise yani kıble kısmına denk geliyorsa bu nedir? Bu namaz gene batıldır. Niye? Çünkü لَا تُسَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ Kabirlere yönelik ne yapmayınız? Namaz kılmayınız hadisinden ötürü. Ama bu kabir bizim sağımızda, solumuzda veyahut da arkamızda kalıyorsa, öyle mi? Burada namaz kılmamak efdaldir. Lakin kılınan namaz batıl değildir. Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü bunu nehyeden bir delil yok. Tamam mı? Bunu nehyeden bir delil mevcut değil. Ama nedir? Genel şeriatın naslarında kabirlerin kabirlerinin olduğu yerden namazdan nehyedildiği için bundan imtina etmek nedir? Bundan imtina etmek eftaldir. O zaman ne diyeceğiz? İkisi birbirinden farklıdır. Kabrin mescidin üzerine bina edilmesi mescidin kabrin üzerine bina edilmesi. Eğer önce kabir sonra mescidse şeriat bundan bizzat ne yapmıştır? Buna lanet gibi ağır bir ifadeyle bunu nehyetmiştir ve bu Yahudi ve Hristiyanların neydir? Yahudi ve Hristiyanların fiilidir. Bundan biz zaten onlara benzemenin, hele khaseten din konusunda onlara benzemenin her türlüsünden nehyedilmişizdir, öyle mi? 2- Mescid vardır, sonradan biri ölmüştür, getirmişlerdir, adamını yapmışlardır, mescide gömmüşlerdir. Eğer böyleyse, kıble yönündeyse namaz kesin batıldır, arkadaysa, yandaysa, sağdaysa, soldaysa o zaman nedir? O zaman kılmamak efdaldir. lakin bu namaz batıl değildir. Şimdi güzel. Belki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Değil mi? Ki insanlar bunda söylüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri de mescidinde ve ünlü içerisinde. Öyle mi? Bu sahabe döneminden beri böyle. Hiç kimse buna itiraz etmemiş. Hiç kimse buna sesini çıkarmamış. Vesaire vesaire gibi. Mesela özellikle e, tasavvuf e, ehli olup da. Hayır. Öyle değil. Kabirlerin üzerine e, me, me, mescit yapılabilir. Hatta bunu eftal görenler. Yani bunun bilakis fazilet lü olduğuna inananlar, salih insanların onlardan teberrük etmek adına onların kabirlerinin başında namaz kılmanın faziletli olduğuna inanan sapıkların temel delillerinden bir tanesi vesiri nebevi. Yani şimdiki hali olmasa bile hani bu sahabe döneminde böyle oldu. Niye kimse buna itiraz etmedi? Eğer gerçekten bu böyleyse diye. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz birincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam önce vefat etti gömüldü sonra üzerinde mescit yapıldı diye bir şey söz konusu değil değil mi? Mescit ne zaman yapıldı? Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği yılın ilk yılında mescit yapıldı öyle mi? Peygamberimiz ne zaman vefat etti? 10 sene sonra hakkınızı helal edin Peygamberimiz ne zaman vefat etti? 10 sene sonra nereye gömüldü peygamberimiz? Mescide değil. Ayşe annemizin odasına gömüldü. Öyle mi? O zaman neydi? Ayşe annemizin odası mescide dahil değildi. Mescidin dışında ama mescide bitişik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarının neyi vardı? Hanımlarının odaları vardı. Hazreti Ayşe'nin şeyine gömüldü. Ee, odasına gömüldü. Mescidle odanın arasında bir alaka ne? Bir alaka yok. Daha sonra sahabe ve hut peygamberimizin o odadaki kabrini mescide dahil etmedi. Ne oldu? İnsanların sayısı çoğalınca, oraya gelenlerin sayısı fazlalaşınca mescidi genişlettiler. Öyle mi? Mescid genişleyince de o oda mescidin sınırlarının içine dahil olmuş oldu. Aradaki fark anlaşılıyor değil mi? Yani mescit kabr ee, kabir mescide dahil edilmiyor. Mescid genişletiliyor mecburiyetten ötürü. Lakin buna rağmen ne ka kabir kıble yönünde ne de kabir normal kabir. Etrafı kapalı bir oda. Yani şeyle, mescid lairi arasında ne var? Arasında bir duvar var ve o kendine müstakil bir yer. Mescid kendisine, mescid kendisine müstakil bir yer. Buna rağmen bu sahabenin en son döneminde yani tek tük sahabe kaldığı zaman bu olay Abdülmelik ibn Mervan döneminde oluyor. Tabiinin büyük imamlarından çoğu da buna itiraz ediyorlar yani bunun böyle olmaması gerektiğini. Yine buna, buna dahi yani bu surete dahi ne yapıyorlar? İtiraz etmiş oluyorlar. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı kabirlerin üzerine mescit bina edilmez. Eğer edilmişse de şey, eğer kabrin üzerine mescit bina edilmişse buranın yıkılması nedir? Buranın yıkılması gereklidir zaten belki biliyorsunuz. Ee, genelde işte 1800-1900'lü yıllarda Suudi Arabistan'da tevhid hareketi başladığı zaman işte Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab ve onun torunları rahimahumullah. En çok eleştirildikleri noktalardan bir tanesi de neydi? Salih insanların e, türbelerini, kabirlerini yıkıyor olmalarıydı. Öyle değil mi? En büyük tepkiyi nereden aldılar bu konuda? Osmanlı'dan aldılar. Neden? Çünkü dini kabirler ve türbeler olan bir milletin yani burada çok yaygın biliyorsunuz insanlar, en inançsız insan bile kabirlerin, türbelerin ayrı bir ayrıcalığının olduğuna mesela şey yapar, inanır. Ee, bunları yıktıkları için, bunları ortadan ele geçirdikleri yerlerde, bu tip yerleri yerle bir ettikleri için nedir? Ee, bu konuda ciddi manada düşman edildi ama bu onların başlatmış olduğu bir sünnet değildi. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın Ali'ye Ali radıyallahu anh'ın da kendi gibi başka bir sahabeye emretmesiydi. Öyle değil mi? Seni beni Rasulün gönderdiği bir göreve göndereyim mi?" dedi Ali radıyallahu anh. De evet deyince hiçbir kabir bırakma ki onu ne yap? Onu yerle bir et dedi. Düm düzet yani. Yani yerden yüksek kabirlerin hepsini ne yap, düm düzet. Niye? Peygamber Aleyhissalatu vesselam kabirlerin yükseltilmesini, kireçlenmesini, bina yapılmasını ve üzerine yazı yazılmasını ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Ancak Müslümdeki hadiste olduğu gibi, e, ancak bir karış müstesna, yani bir karış yerden yükseltilebilir e, belli olsun diye kabir oldu. Ama yükseltmek, kireç yapmak, mermer yapmak, üzerine yazı yazmak, ondan sonra üzerine bina, şimdiki gibi bir de şekilli şekilli böyle cami gibi, ondan sonra vesaire üzerine e, o kadar para akıtıp e, şey yapmak, bunlar hepsine yapılmıştır, ne yedilmişdir ve bunlar ümmetleri şirke götüren noktalardır. Evet. Tabi bu ne değildir? Onu da söyleyelim. Bu zatından dolayı şirk değildir. Değil mi? Bu şirke götüren vesilelerdir. Ve seddü ababından ne yapılır? Sed üzeri ababından nehyedir. Yani kötü, İslam kötülükleri nehyettiği gibi kötülüklere götüren bütün yolları nehyetmiştir ve kapatmıştır. Önünü de ne yapmıştır? Kapatmıştır. Bu da bu baptandır. Evet. Ve ila doğru olanlar <gülüyor> Kavli Peygamberi doğru namaz kılmayız. salatu fil tuvalet Ve hiye el İhtiyaçların giderilmesi için hazırlanmış mekanlardır. Merahid Merahid, huşuş دَوْرَةُ الْمِيَّهِ Ondan sonra e, خَلَاء Bunlar hepsi tuvalet için kullanılan isimler, tamam? فَيُمْنَعُ Namazdan ne edilir? zaman. Tuvaletin içinde فِي دَخِلِ Tuvaletin içinde namazdan ne edilir? لِكَوْنِهِ مُعَدَّنْ لِلنَّجَاسَتِ Necaset için hazırlanmasından ötürü, hazırlanmış olmasından ötürü nehyedilir. Weliyen <gülüyor> ne şaria? Evet. Çünkü şari men orada zikdilmesin nehiyemiş, nehiyetmiştir. Fesalatu aula bil Namaz orada meydana oladır. Weliyen Çünkü taoldir ve tahduruha şeytanlar orada hazır Evet. Şimdi normalde. Ee, şey, bu şarie orada zikri neyi etmiştir bunu bilmiyorum. neyle neyle menetmiştir bunu bilmiyorum ben fesalatu aula bilmeni demiş li an alhusuşa tahduru bu bizim bildiğimiz e, işte vajeye giderken okunan Allahum meni ağzı bekemler kubusu ve kabaiz bu hadisin başına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu mekanlar muhtadaratun yani şeytanların kendisine hazır olduğu mekanlardır bundan dolayı içine girdiğiniz zaman değil ki Allahümmeyni <gülüyor> euzubike minel hubusi vel habaisi diye. Yani burası nedir? Şeytanların mekanıdır e, diye. Hem şeytanların mekanı olması hasebiyle. Hem de burası necistir. Biz dedik ki namazın sıhhat şartlarından bir tanesi de namaz kılınan mekanın da temiz olmasıdır. Necasetten uzak olmasıdır. Öyle ise burada nedir? Burada namaz kılınmaz. Öyle mi? Ha diyeceksiniz ki e, şeytanların Hazır olduğu yerde niye namaz olmaz mı? Yani necaset illetini bir kenara bırakırsa evet oradan da namaz olmaz. Eğer şeriat bir şeye nasıl kılmışsa, demişse burası şeytanların yeridir. Orada namaz olmaz. Niye? Mesela geleceği gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, develerin yattığı akılda akılda namaz kılmayın demiştir. Çünkü oralar şeytanların neydir? Şeytanların kaldığı yerlerdir demiştir mesela. Yine hatırlıyorsanız biz demiştik Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve sahabe yani Peygamberimiz Bilal e diyor ki sen uyuma, bizim namaz açar. Çok yorulmuşlar seferde. Bilal radıyallahu anh de uyuyor. Daha sonra kalktıklarında güneş doğmuş tabii güneşin sıcaklığıyla kalkıyorlar. Peygamberimiz o mekandan namaz kılmıyor, değil mi? Ne diyor? el mekan, hadarana şeytan. Yani hadarana fihi şeytan. Şeytanın bize hazır olduğu mekandır burası diyor. Orayı bırakıyor, gidiyor başka bir yerde yani şey yapıyor. E, sabah namazını kılıyor. O sebepten ötürü nedir? Bu sebepten ötürü şeytanların mevası olan, şeytanların içinde olduğu, şeytanların içinde kaldığı vesaire yerlerde de namaz olmaz. Ama burada asıl illet nedir? Asıl illet burada oranın necis olmasıdır, öyle mi? Evet. <gülüyor> Usul değil, yıkanmak için, banyo yapmak için, yıkanmak için hazırlanmış yerdir. Diyennehu, çünkü o mahallü kesfil avrâti, avret yerlerinin Ve me' şeytanların şey barnağıdır. Yasak, yani velmen'u yeşmilü kulle mâ yuglegu aleyhi bâbul hammami. Hamam babının üzerine kapatıldığı her şeyi men etmen kapsar. Yani ne demek? Banyo yapılan ve kapısı kapatılan, yani banyoya ait olan her yer burası banyoya aittir diye. Kapısını kapattığın zaman bu kısımda banyodur dediğin her yer için bu nehi nedir? Nehi bunu kapsar. Evet. <gülüyor> bu da zaten delili geçti. مَعْلَرْدُ كُلْ لَهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّدُ diye hamamlardan ve kabirlerden namaz kılınmayacağını zaten Peygamber aleyhissalatu vesselam söylemişti. Ha burada sadece illet nedir? İşte illet, kimisi şeytanların barındığı yerdir, Ke avretlerin açıldığı yerdir. İşte necis, necasetin mazanlıdır. Yani necasetin olma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir diye. Ama Peygamberimiz bunu nehy etmiştir. Evet. وَلَا kaldığı yerde namaz kılmak değildir. ikamet ettiği yerler. ve geceleri sığındığı yer yani onun mevası olan orası sığınak olarak kullanmış olduğu yerdir. İmam-ı sahinde bir adam diyor ki: "Ya Resulallah, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a hitaben diyor ki: "Usalli fi marabidil gınm." "Kana na'am." Yani e, hayvan şey küçük bu işte öküz, sığır, inek vesaire bunların e, akırında ahırında namaz kılayım mı? Evet dedi Peygamberimiz uçalli, fi mebarik el İbil, fi merabid el İbil, لا. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır. Oradan namaz kılma. Yani develerin içinde kılma, lakin diğer hayvanların içinde kılabilirsin. Tabi başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz Sünnelerde develerin sığınağı olan yani akırlarında namaz kılmayınız. Niye? Çünkü oralar şeytanların nedir? Şeytanların kaldığı yerlerdir. Yani demek ki devenin özel bir şey var, e, özel bir durumu var ki bu tip şeyler sem'i şeyler zaten. Hani böyle akılla veyahut hikmeti illeti pek bilmem niye yani şeytanlar develerin akırlarında oluyorlar da niye işte koyunun, öküzün vesaire affedersiniz şeyinde olmuyorlar, e, akırında olmuyorlar. Allah-u yani bunu Allah Azze ve Celle bilir ancak bu sem'i bir olay. İşitmekle sadece tamam eğer sahihse, Resulullah'tan gelmişse kabul edilecek olan bir şey. Ondan dolayı nedir? Buralar şeytanların yerleri olduğundan dolayı Peygamber oralarda namaz kılmayınız diye emir etmiştir. Evet. قال الشيخ تقي الدين Şeyh تقي الدين'den kastı kim? Teymiye, değil mi? Onların develerin barındığı yerde kaldığı yerde namaz kılmaktan ne yedir? لِيَنَّهَا Çünkü o مَأْوَا Şeytanların hallı yeridir. كَمَا نُحْيَ عَنِ الصَّلَاتِ Hamamlardaki namazda hamamlardan namaz kılmattan ehid gibi. لِيَنَّهُ مَأْوَا Çünkü o şeytanların yeridir. فَإِنَّ فَإِنَّ مَأْوَا الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثِ الْأَرْوَاحِ Ruhlar Ruhun khabithi ال habis olan ruhların mevasız sığınaklarında ehakku daha geçerlidir bi en tujutene bi en tuştene ve salatu fihi namazın oralarda namazdan istinabe etmek daha hak sahibidir. Yani eğer şey şeyler bunlar nehyedilmişse habis olan ruhların işte habis olan ruhlardan kastı ne şeytandır, cindir vesaire bu tip şeyleri kastediyor. Bunların bulunmuş olduğu yerlerde namazdan sakınmak daha nedir daha evladır. Evet. Batukrausaraatu fi makanin fi tasavirun Suret olan mekanlarda namaz kılmak da oluyor. Kâl al-İmâm İbn Kayyım, "Yâ İbn Kayyım laki ve huve bi-kırahatik min-sılaati fi'l-hammâm" Allah'a vedi namazın daha sayılır çünkü kerahet, salati FİL HAMMAMİ KERAHET Burada duralım isterseniz yeter bu kadar değil mi? Çok oldu zaten. Burada duralım. Sonra devam ederiz inşallah. VE AKİRU DAVANA ELHEMDÜ LİLLAHİ